Ağos Saati. Haftalık Ağustos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Ağustos mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Voxcuğun Agos. ungun tırner. Voxcuğun Ağustos iyi zamanı tersiyal açık radyoyu iyi aşka danıtsınmış mıysinink? Şapatomu ne? Pedivari çurtt şapatomu? As pavagan modali mer. Yavaş şapatatsyal Agosiy Aragalkov miasinenk ee, iranama şat avantagantı vasokh timme vidilla э ат полирин хамацутун нагаз 28 августи аратин эче кырхаволнюс лулов э хаястанси лулы хима авели алтижвалевсов холахир гыдэстанг э ив адоргохкин дикранагедди Tijf arutunlar olmasın lurer. Hayaski batkamavur garopayla ni haydar arutunlar olmasın lurer. Yavaş besk povanta galic tertemeler timasını. Uramın ansınkmer havurdu min. İnç besmiştik Allah. Degagan lezuv. Yev günaydın diyerek başlayalım programımıza. Bir Şubat cumartesi ise. Şubata özgü soğuklukta, Şubat'a özgü Ayaz'da. Bu hafta Şubat ayı bizi şaşırttı. Hafta ortasında bahar havaları yaptı. Sonra yeniden soğudu. Ama memleketimiz ne yazık ki politik iklim itibarıyla hep soğuk, hep kış, hep kar, hep boran, hep fırtına. Ağustos'ta da yansıyan buldu. Agos'un bu haftaki sayısında. Tam da Agos'un Mesafelerini tanımlayan bir birinci sayfa görüyorum karşımda. Birinci haber Türkiye Ermenilerini çok yakından ilgilendiren bir haber. Başlık olarak Ermenistan'da olmak artık daha da zor ifadesi kullanılmış bu haberde. Atfedilen konuysa, geçtiğimiz hafta içerisinde geçen Cumartesi günü e, yanla e, Ermenistanlılar tarafından katledilen İstanbul Ermenisi bir e, adamcağızın ve mağdur olan eşinin hikayesini e, duymuştuk, e, tanımıştık. Bu cinayet Türkiye'de yaşayan Ermenistanlılar üzerinde ne gibi etkiler yarattı? Vartu'yu Balyan bununla ilgili bir röportajlar yaptı. O röportajlar da Agos'un sayfalarında genişçe görüldü. Ve onların e, ortak kanaati Ermenistanlı olmak artık daha da zor başlığıyla ifadesini buluyor. Kiliseler ateş altında başlığıyla özellikle Sur bölgesindeki e, Ermeni Ortodoks, Ermeni Katolik, e, Kevlani ve Süryani kiliselerinin çatışma ortamında aldıkları hasarlar anlatılıyor. E, aslında bu hasarların boyutlarını çok iyi bilemiyoruz ama Surkiragos'ta eliyle bozkurt işareti e, yapan bir polisin fotoğrafı var gazetede. Bu fotoğraf sosyal medyada da çok fazla paylaşıldı. Biliyorsunuz o bölgede çatışan özel harekatçıların özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kişisel bir sempatisi var. Duvarlara yazıyorlar bu sempatisini, e, sempatilerini. Seni seviyoruz uzun adam başlığıyla. Cumhurbaşkanı da gözleri yaşarıyor bu aşktan, bu sevgiden. E, ama öte yandan sub Kilisesi'nin Yıkılmış halini de görüyoruz. Birkaç ay önce çekilmiş bir fotoğrafı sağlam duran bir subserkis var karşımızda. Yeni fotoğraftaysa binanın yarısı neredeyse yok edilmiş. kulesi yok edilmiş. Top atışlarıyla olmuş bunlar. Havuz medyası her ne kadar teröristler yaptı diye hikaye anlatmaya çalışsa da Bunların öyle Kalaşnikov'la olacak şeyler olmadığını biliyoruz. Orada kimin tank kullandığını, kimin top kullandığını, kimin Kalaşnikov kullandığını da tahmin edebiliyoruz. Ee, o yüzden e, çok fazla tartışılan bir konu da değil ama Türkiye'deki dezenformasyon iklimi ne yazık ki aksini iddia etmekte çok başarılı. Dink davasında ilk duruşma 19 Nisan'da başlıklı bir haber var. Bu haberde... Grant artık gitgide bir yılan hikayesine dönen, içinden çıkılmaz hale gelen e, davalarıyla ilgili sonuçta Yargıtay 5. Dairesi e, iki ayrı iddianamenin birleştirilerek tek davada görülmesine karar verdi. Bununla ilgili olarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesini yetkilendirdi. 19. Ağır Ceza'da da duruşma tarihleri açıkladı. 19, 20 ve 21 ee, Nisan tarihleri e, olacak Bununla ilgili e, bir haber Galapaylan milletvekili olarak Mecliste oldukça aktif Soru önergeleriyle e, Açıklamalarıyla Mütemadiyen gündem oluşturuyor e, Bunlardan birisi de soykoduyla ilgili Çıkışı oldu Doğrudan muhatabına İçişleri Bakanı'na Sordu soykodunu İçişleri Bakanı'nın açıklaması ilginçti Dedi ki Herkesin soykodu var, herkes e, tanımlanıyor. E, bu da bir haber olarak e, gazetede yerini aldı. Tabii bizim için baskıya girdiğimiz anda olan bir gelişmeydi Ankara'daki patlama. E, 28 kişinin ölümüne yol açan, 61 kişinin yaralanmasına yol açan e, bombalı saldırı, intihar saldırısı. Ve o saldırının sonrasındaki yankıları ne yazık ki gazetenin basılı e, sayfalarında yer bulamadı. İnternette tabii ki mütemaliyen güncellendi. Ama e, gazete perşembe sabahı e, baskıya girdiğinde diğer detaylar henüz yoktu. Mesela faidin başbakan tarafından YPG militanı olarak açıklanması... ...daha sonra e, TAK diye bir örgütün saldırıyı üstlenmesi... E, YPG, PYD yetkililerinin bunu reddetmeleri bizde hiç ilgisi yoktur diye Salih Müslim'in İmece televizyonuna telefon bağlantısıyla yaptığı açıklamalar gazetemizde, basılı gazetemizde yer bulamadı. Bugünkü programımızda bir konuğumuz da olacak. Gazeteden de size aktardığım gibi UNESCO Batı Ermenicesi'ni Türkiye'de tehlike altında olan, yok olmaya yüz tutan diller listesinde saydı. Biliyorsunuz bir dizi dili aynı şekilde tanımladı UNESCO. 2008 yılında yayınladığı raporda. Ee, onlar arasında Türkiye'de en çok da e, kaygı uyandıran e, Batı Ermenicisi ve Zazaca oldu. Dersin bölgesinde e, Zazalar arasında konuşulan dil de yok olma riskiyle karşı karşıya. Ve Batı Ermenicesi de aynı şekilde. Ermeniler biliyorsunuz iki e, önemli lehçe ile konuşuyorlar. Batı Ermenicesi ve Doğu Ermenicesi diye tanımlanıyor bu. Doğu Ermenicesini sadece Ermenistan'da ve İran'da yaşayan Ermeniler konuşuyorlar. Batı Ermenicesi ise aslında Anadolu'nun diliydi. E, 1915'ten sonra bütün bir diasporanın dili haline geldi... Beyrut'tan Latin Amerika'ya kadar Amerika Birleşik Devletleri'ne kıta Avrupa'sına kadar Avustralya'ya kadar bütün Ermeni diasporalarında e, yoğunlukla konuşulan dil Batı Ermenicesiydi yani Anadolu Ermenilerinin Ermenicesiydi. Şimdi yok olma riski altında olan dil de bu. Bu yok oluşun tabii ki en önemli etkenlerinden birisi. Kitle iletişim araçlarından uzak oluşu bu dilin yani. Bu dille televizyon yayınları yok, bu dille e, büyük trajlı gazeteler yok, bu dille e, kültür yeniden üretilemiyor. Çünkü kültürün üretilebileceği toprak yok. E, Doğu Ermeycesi bütün bunlarla tam da bunların var olduğu için baş edebiliyor. E, orada o risk yok. Orada dil yaşayan bir dil. Ve biz biraz sonra bu konuları e, çok daha detaylı bir şekilde konuğumuzla da konuşacağız. Bu hafta bir konuğumuz olacak. Orta sayfada hatta Ağustos nokta sayfa derken iki sayfayı kastederiz. Bu hafta üç sayfaya yayılmış bir konu olarak işlendi bu mevzu. Bir yandan Ani Garmiyan, Kalus Gürbenkian Vakfı tarafından finanse edilen bir çalışmanın aktivisti. Onunla yapılan bir röportaj var. Diğer yandan İstanbullu bir filolog ve Ermenice öğretmeni olan Sevan Değilmenciyan da yapılan bir röportaj var Sevan Değilmenciyan İstanbul'da olduğu için İstanbul'da yaşadığı için bugün stüdyoda konuğumuz da olacak biraz sonra bütün bunlardan sonra biz bir araya gidelim bir müzik arasına gidelim bir müzik seçelim bugün Altı Uğgen'e bizim için parçalar seçti ve ben bunlardan ilkini şimdi anons ediyorum size Pink Martini Of Simon Silun. Amerikalı popüler müzik grubu Pink Martini'nin ünlü bir Ermenice şarkıya, geçen hafta sosyal medyada çokça paylaşılan bir parçaya e, dönüştü bu. 1994 yılında kurulan klasik Latin jazz ve pop etki, e, etkilerini bir araya getiren tarzıyla bugüne dek ön, 10 albüm yapan ve dünya çapında ün kazanan grup, sık sık İngilizce dışındaki dillerde de şarkılar söylüyor. Bu kez... Aşur Civaniye, yani 1846 doğumlu 1909'da ölmüş olan Ermeni aşık geleneğinin en önemli simalarından biri sayılan Aşur Civaniye ait bir şarkıyı yorumlamışlar "Ov Sirun Sirun". scar di call bin mi Ach jetendes näm dir sorin Bu hafta Agost'a dikkat çeken, ilgi çeken, ilgiyle okunan bir haberse gazetenin arka sayfalarında yer aldı. Bağlar'ın dev adamları başlığıyla sunulan bir haber bu. Diyarbakır'ın Efes seni Bağlar bu isimle bir film gösterime girmek üzere İstanbul sinemalarında. Ee, bu film... Bir basketbol takımının hikayesini anlatan belgesel bir yapım. Diyarbakır'ı ve genellikle de bölgeyi, Güneydoğu Anadolu'yu hep çatışma iklimleriyle, kavgalarıyla gündemimize taşıyoruz son yıllarda. Bu kez başka bir soluk var. Genç insanlar ve özverili bir koç. Basketbol'a gönül vermiş, gençlere gönül vermiş bir koç ve bu ikisinin buluşmasıyla ortaya çıkan muhteşem bir başarı hikayesi. Bu başarı hikayesiyle ilgili Agus'un arka sayfasını, bütün bir sayfayı kaplayan kapsamlı bir röportaj var. Nazan Özcan yapmış, Nazan Özcan Agus'un önemli yazarlarından biri. Onun bu gençlerle, genç insanlarla görüşmeleri, o görüşmelerden çıkardığı değerlendirmeler hakikaten üzerinde çok düşüneceğimiz, çok konuşabileceğimiz bir konuyu gündeme getiriyor. Filmin yapımcıları, yönetmeni Berke baş ve Melis bilden Anlattıkları arasında beni en çok sarsan şuydu. Bu filmdeki bazı şeyleri eğer bir kurmanca film olarak sunsaydık hiç inandırıcı olmayacaktı. Ama belgeselde tam da gerçekliğin içinden üretilmiş haberler bunlar dedi. Anlattığı bir detay var. Çalıştırıcı takıma bazı şeyler vermek istiyor. Sözünü bir türlü bitiremiyor. Bitirememesinin sebebi F-16'ların alçak uçuşları. O F-16 uçuşunun yarattığı gürültü içerisinde çalıştırıcı meramını anlatamıyor bir türlü takımına. Biz bunu kurmaca bir filmde yapsaydık abarttığımız düşündürdü. Ama o sesler gerçekti. O anın sesleriydi. An da gerçekti. Rol yapılmış bir çekim değildi o. Gerçekten o esnada koç o talimatları vermek istiyordu oyuncularına, takımına ve bir türlü de veremiyordu. Dediğim gibi burada daha filmi izlemeden satır aralarından nasıl bir gerçeklikle karşı karşıya olduğumuz ortaya çıkıyor. Nitekim röportajda duygularını anlatanlar da Diyarbakır'a gitmiş olan, yolu Diyarbakır'dan geçmiş olan pek çok insanın paylaşabileceği duyguları anlatıyorlar. Diyarbakır'ın çarpıcı atmosferini anlatıyorlar. Bir yandan ...olumlu, pozitif taraflarıyla... ...bir bir yandan da... ...olumsuz diye algılanabilecek taraflarıyla... ...gerçekten... E, ...çok kapsamlı bir röportaj olmuş... ...çok değerli bir röportaj olmuş... E, ...filmi de sanırım... ...mutlaka görmemiz gerekecektir... ...vizyona girdiğinde... ...bu röportajda filmin ne zaman... E, ...vizyona gireceğine dair bir bilgi yok... E, ...yok var pardon... İF İstanbul kapsamında 19 ve 26 Şubat'ta gösterilecekmiş. Ee, bu notu atlamayalım. 19 Şubat ve 26 Şubat. 19 Şubat'ı geçtiğimize göre önümüzde 26 Şubat kaldı demektir. Mutlaka bir yolunu bulup bu filmi de izlememiz gerekecek. Ee, bu bahsi de geçtikten sonra... ...şimdi tekrar... Agust sayfalarında haber turuna çıkalım. Haberlerden birisi taşnaklarla koalisyon pazarlığı başlığını taşıyor. Bu da e, Vartu İbalyan'ın tekrar hazırladığı bir şey. Ermenistan'da halk oylamasının ardından siyaset sahnesi yine hareketli. Ermeni Devrimci Federasyonu Taşnak Partisi hükümete katılmaya hazırlanıyor. Henüz koalisyon anlaşması imzalanmadı. Kamuoyunda yaygın olan görüş sürecin bakanlık pazarlığı yüzünden uzadığı yönünde ee, Ermenistan başkanlık sistemiyle yönetilen bir ülke. Ancak tabii ki gene bir başbakan var, bir hükümet var, bakanları var. Ve ee, Cumhurbaşkanının yetkilerini artıran bir referandum orada da söz konusu oldu. Kabul edildi bu yetkilerin artırımı. Şimdi ise yeni bir hükümetin ...oluşması süreci konuşuluyor. Ee, bu süreçte de... ...Bakanlık pazarlıklarında... ...Taşnak tutkunda dahil oluyor... ...bir rol alıcı olarak. Ee, daha öncesine bakacak olursak... ...Ermenistan bağımsız devlet olarak... ...ilk kurulduğu yıllarda... E, ...o dönemin Cumhurbaşkanı... ...Levander Medvesyan... ...Taşnak Partisi'nin faaliyetlerini yasaklamıştı. Bu... E, ...Taşnak Partisi'nin faaliyetlerini... ...yasaklamak... E, kararına yol açan iklimse Türkiye ile daha sağlıklı bir diyalog geliştirebilme umudu taşıyan e, iklimdi. Cumhurbaşkanı ilk söylemlerinde tarihsel gerçeklikleri göz ardı etmeden bunları inkar etmeden e, bağımsız bir devlet olarak Türkiye ile iyi komşulu ilişkileri geliştirmemiz gerekir demişti. O dönemde bu sözler Ermeni toplumu için Ermenistan toplumu için Oldukça makul görünüyorken diaspora bu sözlere oldukça temkinli, oldukça tereddütlü yaklaşmıştı. Ee, ancak Türkiye zaten en başından korkunç reddiyeci bir tavır takındı bu yaklaşıma karşı. Ee, aniden şartlar ileri sürmeye başladı. Ve e, o şartlarda da Lavander Bedrosyan'ın öngördüğü diyalog ortamı bir türlü oluşamadı. Amasi nutuklar atıldı Türkiye tarafından. O dönemde mesela Cumhurbaşkanı Demir eldi, Ermenistan'a verecek iki çakıl taşımız bile yok lafı söz konusu olmuştu. Oysa Ermenistan'da zaten çakıl taşı falan istememişti kimseden. Ee, ve o süreç içerisinde o diyalog kurulamadı. Levander Bedrosyan istifa etmek zorunda kaldı. Ondan sonra da Taşnak Partisi'nin etkinliği günden güne arttı. Şunu da söylemek mümkün, İyi ki de arttı çünkü bu bir denge unsuruydu. Bir karşılığı vardı o artışın, o güç artışının. Bugün de hükümette yer alacak ve bakanlık pazarlıkları yapıyor. Bu da bir diğer gelişme, bir diğer haber sayfalarımızda. Şimdi biraz önce Bağlar Belediyesi'nden konuştuk, Bağlar Belediyesi'nin basketbol takım, takımından konuştuk. Ee, yeni bir müzik arasına da Kürtçe bir parçayla gidelim. Cemil Koçgiri ve Taracaf'tan Saki dinleyeceğiz. Kürt diasporasından iki müzisyen, Cemil Koçgiri ile Taracaf'ın Tambur ve Arp adlı albümünden. Bugün İran'ın güney kesiminde konuşulan Gorani dilinde bir şarkı. Cemil Koçgiri, Dersim Koçgiri'li bir Kürt Alevi ailenin çocuğu olarak 1980'de Almanya'da dünyaya geldi ve ilk albümünü 2004'te çıkardı. 1958'de Halepçelik Kürt bir baba ile Tatar bir annenin çocuğu olarak Bağdat'ta doğan Taracaf ise 1976'dan beri İngiltere'de yaşayan ve Kert müziğine özgü arpı, Kürt geleneksel müziğine taşıyan bir müzisyen. Dinleyeceğimiz şarkının bestesi de ona ait. Dinliyoruz şimdi Cemil Koçgiri ve Taracaf'tan Saki. It's okay, the bouquet He's coming Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Radyo Agos. Evet, programın kalan kısmında e, konuğum Sevan Değirmenciyan'la birlikteyiz. Sevan Değirmenciyan gazetede bu haftaki röportajının başlığında filolog ve Ermenice öğretmeni olarak tanıtıldı. E, bunlara tabii ki editör e, tanımını da eklemek gerekiyor. Sevan'ın çalışmalarından bir de Jamanak Gazetesi'nde editörlük özellikle bugünlerde de e, üç kitabın birden tanıtımı yapıldı editörlüğünü kendisinin üstlendiği Jamanak Gazetesi'nden seçilmiş yıllar önce Jamanak'ta yayınlanmış yazılardan derlenmiş üç yazara ait üç kitabın e, geçtiğimiz cumartesi günü e, tanıtımı yapıldı bir hafta önce e, dolayısıyla editör kimliğinin de altını çizmek gerekiyor ve bu hafta biz Sevan'da biraz önce programın girişinde de bahsettiğim gibi UNESCO'nun 2008'deki raporunda Türkiye'de konuşulan ve yok olmaya doğru giden, kaybolmaya doğru giden diller listesinde bulunan Doğu ile ilgili sorunları konuşacağız. Bu konu gazetenin orta sayfasında yer almıştı. Şimdi o orta sayfa önümüzde açık ve başlığı görüyorum. Okullar da Ermenice'yi Sevilecek, şakalaşılabilecek, düş kurulabilecek bir dil yapabilir miyiz? Yapabilmeliyiz. Ee, bu tema konuşulmuş. Ee, Ani Garmilyan, e, Kalus Gülmenkan Vakfı'nın e, finanse ettiği e, bir projenin yürütücüsü. E, onunla yapılan bir röportaj var. ve Bu haftaki orta sayfamız aslında iki sayfa değil, üç sayfaya yayıldı. Üçüncü sayfada da Sevan Değirmenciyan'da yapılan bir söyleşi var. Aşağı yukarı iki söyleşinin de ortak noktası bu. Yani Ermenice'nin öğretilen bir dil değil yaşayan bir dil olması meselesi. Ee, tam da buradan bir sohbete başlayalım. Ee, çünkü Sevan'la yapılan röportajın başlığında da e, Ermenice yabancı dil diye ki sonradan öğrenilsin sözcüğü var. Doğru bu bir ana dil ama bu durum ben ilkokula gittiğimde böyleydi. Sen ilk okula gittiğinde de böyle miydi Selam? Biz varımızda bir kuşak farkı var çünkü. Merhaba diyeyim önce. Evet, hoş geldin program. Ee, Merhaba. Hoş hoş bulduk. Ee, ben okula gittiğim zaman nasıldı? Aslında ben okula gittiğim zaman Türkçe benim için yabancı bir dildi. Hani kendim e, şahsım adına konuşmak e, gerekirse çünkü e, ailede Ermenice konuşuluyordum ve okula gittiğim zaman Türkçe'yi ben e, ikinci bir dil olarak e, öğrendim. Türkçetay bizim ikinci dilimiz. Bugünün anlam ve önemi de o aslında ana dil günü. Fakat ana dil günü aynı zamanda çok dilliliği de destekleyen bir vesile diyelim. Ve Ermenice bilmek demek Türkiye'de. Aynı zamanda Türkçe de bilmek. iki, iki dilli olma hali. Zaten hani siz de çok iyi bilirsiniz hiçbir er, Ermeni yoktur bu dünya üstündeki sadece Ermenice bilsin Tabii. muhakkak. E, iki dillidir, üç dillidir, dört dilli olanlar bile var doğuştan hatta. E, bu bağlamda e, bugün aslında biz yabancı dil derken e, neyi kastediyoruz? Bunu da bu, buna da bir açıklık getirmemiz lazım. Hani bugün herhangi bir... Kişi bir yabancı dil kursuna gittiği zaman orada öğrendiği belli kalıplar var, belli şekiller var ee, ve bir yere kadar e, o dile hakim olma hali. Hani sadece kendine kendisi için gerekli olanını öğreniyor diyelim. Ee, İngilizceyi bir e, iş ortamında kullanacak ya da e, efendim akademik ortamda kul kullanacak. Fakat e, Ermenice e, çocukluktan aktarılan bir dil olduğu için aslında ne kadar e, yabancı bir dil... Daha çok acaba e, yaşayan bu, o, o, o çocuğun e, hayatında kullanabileceği bir dil e, Belki akademik olarak kullanmayacak Belki e, günlük e, konuşma dili sadece Hani geçmişiyle bir bağ kurmak için ailesiyle konuşabileceği bir dil e, Ve bu da zaten hani ana dil olmasının da e, gereklerinden biri diyelim benim kastettiğim şuydu, ben ilkokula başladığımda, 1960 yılı falan olacak, e, sınıfta herkes Ermenice konuşurdu. Daha doğrusu herkes Ermenice bilirdi, e, herkes Ermenice bilen bir ortamdan gelirdi. Ama gene de biz teneffüslerde Ermenice kadar da Türkçe konuşurduk oynarken, özellikle de top oynarken, kimse kimseye Ermenice ile pas ver demezdi. Bunu mutlaka Türkçe söylerdik. Gol atardık, şut çekerdik, hı hı. E, penaltı olurdu. Bunların elmenicisi yoktu. E, senin röportajında vurguladığın şey de bu hayatın içinde değildi. Elmenice bizim evimizdeki günlük konuşmamız da hayatın içindeyken, e, sofraya otururken, işte ne bileyim e, yatağa geçeceğimiz zaman uyumaya geçeceğimiz zaman uyandığımız zaman. Annem yüzünü yıkadım mı diye sorarken Ermenice sorardı. Ayaklarını yıkadım mı diye sorarken Ermenice sorardı. Ne bileyim ben, e, sofra hazır derken Ermenice söylerdi bunu. Sokakta oynuyorsak sokaktan içeri çağırırken Ermenice çağırırdı. Hayat Ermenice'ydi. E, okula gittiğimizde de dediğim gibi herkes Ermenice biliyordu. E, bütün bir sınıf. Kalabalık da o zaman sınıfta 40 kişi, 45 kişi bir sınıf olurduk. Ama sonrasında e, senin gittiğin zaman da tablo bu muydu? Bugün bu olmadığını biliyorum çünkü. Bugünkü bir ilkokula girersem çocukların büyük bir kısmı Ermenice konuşulmayan bir ortamdan gelmiş olacaktır. Fakat şu da var ki sizin de az önce dediğiniz gibi çocuklar Ermenice biliyorlar. Hani ben, ben, ben aynı zamanda öğretmenim ve sınıftaki çocuklar Ermenice biliyorlar. Fakat Ermenice'yi konuşmuyorlar. Niye konuşmadıklarını sorduğum zaman hani bilmelerine rağmen neden konuşmadıklarını öğrenmeye çabaladığımda da hani alışkanlıklarını yitirdiklerini, alışık olmadıklarının aslında dördüncü, beşinci bazıları 6 yedinci sınıfa kadar Ermenice kendi aralarında konuşma olmalarına karşın astık Ermenice'yi gerçekten de hayatın dili olarak görmediklerini... Çünkü e, bir yer geliyor ve hayatı aslında bir yere kadar Ermenice ile algılayıp e, Ermenice ile konuşulabilir olduğunu e, görüp daha sonra e, Ermenice'nin kendilerine dar gerildiğini e, Ermeniceyi e, sizin de az önce dediğiniz gibi hani gol ya da penaltı e, ya da işte futbol oynarken bir sevgilileriyle buluştuklarında ya da bir kahve içti, iç içmeye gittiklerinden Ermenice'yi konuşulabilir bir dil olarak görmediklerini sadece okulda öğrendikleri bir ders malzemesi olarak gördüklerim. Mesela kilisede konuşulacak bir dil olduğunu düşünmeleri. anlamaları, düşün, düşünmeleri. Ben de hatta bazen ders hani şiir okuyoruz vesaire vesaire. Tam kilise gibi oldu burası. Hı hı. Diyorlar mesela. Bu çok yanlış. Hani Ermenice kilise dili değil. Ee, yani bu neden böyle bir algı yaratıldı? Bu biraz da belki e, bizim toplumumuzun da bir hatası olabilir. Çünkü hep mesela e, din dersi veren öğretmenle Ermenice e, dersi veren öğretmen çoğu zaman aynı kişi oluyor. Tabii bu da çocuğun kafasında hani dinle dilin. ...aslında çok ıı, bitişik kavramlar olduğunu, ıı, olduğu inancını geliştiriyor. Bu da tabii bir yerden sonra itici gelebiliyor o çocuk için. Ama Ermenice yani kutsal bir dil değil. Bizim öğrettiklerimizin aksine uzun yıllar çünkü öyle öğretildi. Çok önemli bir e, işaret verdim bu kutsal meselesi. Çünkü kutsallık atfediliyor. Hı hı. Harflere de kutsallık atfediliyor. Dile de kutsallık atfediliyor. Bu tabi hani e, Ermenilerin belki kendi dillerine verdikleri önemden e, kaynaklı e, edebi bir e, nasıl diyeyim e, bir tanım bir niteleme olabilirdi bu yüz e, yıl öncesine kadar. E, işte kutsallık at at atfetmek ee, gerçekten hani bizim 36 askerimiz var. Hiçbir zaman devletimiz ol, olmadı, büyük ordularımız olmadı. Fakat 36 askerimiz vardı bizim ve onlar da bizim harf harflerimizdi. Bütün bu e, kavramlar biraz eskimiş bugün artık. Yani siz e, bugün bunlarla gittiğiniz zaman genç nesile bunun karşılığını göre, göremiyorsunuz. Çünkü eskiden insanlar çok böyle e, kendi e, inançlarına bağlıyken bugün artık kilise sadece geleneksel bir kurum e, olma. E, sadece işte Paskalya'da ve e, Noel'de bile belki insanların e, git gitmedikleri bir şey olduğu için hani e, o... O şeyden gittiğiniz zaman biraz bir de hani şey mesela çok bir hikaye var. Bunu bana anlatırlardı. Hani e, affınıza sığınarak insanlar tuvalete gittiklerinde gazte okurulur. Ve bana bir dostum anlatıyordu. Ben Ermenice gazeteyle gittim ve babamdan dayak yedim. İşte <gülüyor> neden olduğunu sor, sorduğumda işte Ermenice gazeteyle tuvalete gidilir mi? Hani aslında bizim... E, er, Ermenice gazeteyi de tuvalete gidip okumalıyız. Bütün her yerde bunu konuş konuş konuşmalıyız. E, Türkiye'de de, Türk toplumunda da eski harflere karşı aynı saplantı vardır biliyor musun? Yani eski harflerde yazılan herhangi bir kağıt parçası Hı -hı. E, içeriğinde olursa olsun bir kutsallık taşır. Çünkü o algıya göre bu kuran kelimin dididir. Hı -hı. Yani e, buradan yola çıkarak bir kutsallık Atfedilir. Türk toplumu tarafından da eski yazıya. Yazılı bir kağıt parçası görünce yerde bırakılmaz alınır, bir kenara konuyor. Ekmek evet. parçası bulmuş gibi. gibi. Ekmeklere nasıl yaparsak kimisi öper başına koyar sonra bir duvarın dibine koyar. Ayak altında bırakmaz üzerine basılmasına izin vermez ekmek parçasının. Ee, aynı şeyi ee, Ermenice ile basılı kağıda veya eski Türkçe harflerle basılı kağıda da yapıyoruz. Ee, toplumların belki de bir şekilde böyle bir anlam atfettikleri bir şey ama bu e, dili de yaşayan bir şey olmaktan çıkarıyor. Başka bir mertebeye götürüyor. Kutsallık mertebesine götürüyor. E, burada küfürler çok önemli. Ermenice'de küfür edemeyiz biliyor musun? Yani bizler edemeyiz. Ermenistan'dakiler ediyorlar. Ermenistan'da bir futbol maçına gitsem ne yakası açılmadık laflar var Ermenice'yle. <gülüyor> ama bizim algımızda bunların yeri yok. Evet, İstanbul'da gerçekten hani küfür ettiğiniz zaman o dil yaşıyor demektir ve hani is, is, is, İstanbul'da bugün böyle bir ortam yok. Ben ilk kez Kudüs'e gittiğimde orada Ermeni manastırı var, er, er, Ermeni mahallesi var. Ee, ...ve orada çocukların Ermenice ile birbirlerine küfür ettiklerini gördüğümde... E, ...aslında içten içe sevinmiştim. Çünkü, çok sevinecek bir şey. Çok tabii. sevinecek bir şey. Çünkü hani e, yaşayan bir dilin e, şeyi, hani, kanıtı, evet, kanıtı gibiydi bu benim için. Ve mut, mutlu olmuştum. Aynı durum Beyrut için geç, geç, geçerli. Aslında Beyrut'a da gittiğiniz zaman sokaktaki dil diye bir kavram var. hani Ve e, onlar konuştuğu zaman Batı er, er, Ermenicesi konuşmuş... ...konuşuyor ol, olmalarına rağmen... ...hani anlayamıyorsunuz... ...çünkü kendi aralarında bir jargon gibi... ...bir e, daha hızlı... ...edebi dilden daha hızlı yürüyen bir... E, ...konuşma diline sahipler... ...fakat bugün... Is, e, is, ...İstanbul'dan... ...biraz da şeye ben bağlıyorum... ...hani çocuklar e, bir şey söyledikleri zaman... ...hani o öyle denmez, böyle denir diye... ...düzeltme... E, ...merakındayız çok... ...hani genelde bu büyükler tarafından çok yap yapılıyor. Ya hayır öyle densin. Çocuğun dediği gibi densin. Belki o bir 50 sene sonra oluşacak bir konuşma dil, dilinin ilk tohum tohumları. Ve biz buna engel olarak aslında dilin de yaşamasının önüne bir set çekiyoruz. Yani bunu yap, bunu bunu da yapmamız lazım. Mesela çocukların e, hani benim e, çevremde olan insanların çekindikleri en çok bu. Hani ben zaten Ermenice konuşmaya çabalıyordum. İnsanlar bana bunun böyle olmadığını söyledikleri zaman e başlarım sizin babanızın çanağına" deyip ben kendi bildiğim dili hani Türkçede çünkü kimse size gelip de bu böyle denmez, bu böyle denir demiyor arkadaşlar ara, ara, arasında. Fakat bizde hani er, Ermenice biraz bir de daha böyle çok bilmişliğin vermiş olduğu bir artık insani bir yarış mı diyelim. Hani bu böyle demez aslında bu böyledir falan diye düzeltme telaşına gidip insanların konuşmasına da engel olunuyor. Ve bu bence yanlış. Ee, sanırım bu bahsettiğin şey aynı zamanda da e, Ermenice biliyorsun ki pek çok lehçe barındıran bir dildi. Ve bu lehçeler zaman içerisinde eridiler, kayboldular, çok azı kaldı. Muhtemelen 80 sene, 90 sene önce çok daha fazla lehçe daha e, yoğun yaşanıyordu. İstanbul'da biz o lehçelere de ağır darbeler indirdik. Yanlış konuşuyorsun, yanlış konuşuyorsun hmm. diyerek insanların konuşmasını da türpüledik. Ve bir süre sonra insanlar e, şöyle bir düşünceye vardılar. Ee, biz bir Ermenice biliyoruz ama bizim bildiğimiz Ermenice doğru Ermenice değil. Doğru. Konuşmayalım hı. biz o Ermenice'ye de yol açtı bu. Hakikaten e, bazen anlaşılmaz olacak kadar değişim gösterebiliyor. Sesli harfler değişiyor. Hı hı. Ee, kabul edilmiş edebi Batı Ermenicesinde sesli harfin A diye telaffuz edileceği yerde bilmem hangi lehçe i diyor. Hı hı. Hı hı. U diyor. Ne bileyim ben. Biz ekmeğe hats deriz. hats, Ermenice'de kabul görmüş ifadesidir. Ama e, samandağı Ermenler, vakıf köyü Ermenler, bütün bir Musa Dağı bölgesi Ermenleri aynı ekme hut diyorlar. O sesiyle telaffuz ediyorlar. Bunlardan birisi kabul görmüş, öbürü de kabul görmemiş. Doğruyu yanlışını bir yana bırakalım. Sonuçta bugün doğru diye kabul ettiğimiz Batı Ermenicisi ve Aynı zamanda da Doğu Ermenicisi, hatta Kırapar bir Muş lehçesi. Muş lehçesi çünkü yazı bulunduktan sonra ilk yazılı metinleri yazanların hemen hemen tamamına yakını Muşlu'ydular. Muş kökenliydiler. <gülüyor> Kendi lehçeleriyle yazlar. Bunlar Musa Dağlar olsaydı belki de başka bir şey kabul görmüş Tabii. olacaktı. Dolayısıyla birinin çur, birinin çer demesi... Çok büyük bir handikap değilken biz bunu o kadar büyük bir baskıyla, küçümsemeyle, alayla, dışlayarak bir yaklaşım gösterdik ki özellikle 15'ten sonra insanlar kendi mecralarını kaybetmişler. Hı hı. Kendilerinin bütün bir şehir böyle iletişim kuruyorken başka bir büyük şehirde geçersiz olduğunu görünce konuşmaktan da vazgeçmişler. Böyle bir handikapımız da var. Doğru belki hani insanlar bir yere kadar bir tarihe kadar böyle bir lükse sahiptiler. Öyle konuşma böyle konuş deme. Fakat biz artık hani son 20 yıldır belki de daha fazla böyle bir lükse sahip değiliz. İnsanlar ya da gençler özellikle konuştukları zaman ya kardeşim konuş. Yanlış da olsa bildiğin gibi anladığın gibi konuş. Demek hani bir insan eğer böyle bir sevgi his, hissediyor... ...böyle bir bah hissediyor ve konuşuyorsa... ...bunu muhakkak e, bizim destek desteklememiz lazım. Kesinlikle. Ee, şimdi iznin de bir müzik arasına gidelim. Ee, bu kez şimdi Ermeniceden konuşuyoruz. Lusik Koşyan'dan bir parça dinleyelim. Ee, Lusik Koşyan 1921'de Bakü'de doğmuş bir sanatçı... Uzun yıllar Ermenistan Devlet Müzik ve Dans Topluluğunda ve Ermenistan Filamonu Orkestrası'nda solistik yapmış. Sovyetler Birliği'nin birçok şehrinde konserler vermiş. 1961'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Halk Sanatçısı unvanına layık görülmüş. Kendine has sesi ve yorumuyla Ermenistan'da birçok gusanagan diye tabir edilen aşık edebiyatı da demek mümkün buna şarkısının tanınmasını sağlamış. 1984'te Yerevan'da ölmüş Koşyan Tatulatyanyan Müzik ve Dans Topluluğu eşliğinde seslendiriyor Alagyas Evet şimdi e, bir hususa daha değinmek istiyorum e, Sevan. O da biz şimdi e, daha çok içsel meseleler konuştuk. E, Türkiye'de de politik iklim dilin yaşamasına engel. Daha doğrusu Türkçe dışındaki bütün dillerin, yerel dillerin, e, geleneksel dillerin yaşamasına engel olacaktır. E, vatandaş Türkçe konuş e, politikası e, sistematik olarak yürütüldü. Buradaki tabi e, temel dürtüyü biliyoruz, temel düsturu biliyoruz. E, yek vücut bir Türk milleti oluşturma kaygısıydı. Çünkü bugünkü Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu zaman söylediği bir ifade var. Türkiye'de 34 etnik ve dini kimlik var dedi. E, muhtemelen Recep Tayyip Erdoğan bunu söyleyen ilk Hükümet yetkilisiydi Türkiye tarihinde. Tam tersine Türkiye tarihinde bunların yok olduğunu söylemek diye kuruluştan itibaren gelen bir ideoloji vardı. Bunları inkar etmek, yok saymak, yok saymanın en önemli yollarından biri de dilini de yok saymaktır. Dolayısıyla İngilizce konuşmakta bir sakınca yoktu, Fransızca konuşmakta bir sakınca yoktu ama. Ermenice, Rumca, Kürtçe, Arapça, Farsça, ne bileyim ben, Lazca, Çerkezce konuşmakta sakınca vardı. Ve bu sakıncayı biz uzun zaman zannediyorduk ki bir tek bize yönetilmiştir, bize bir düşmanlık var. Sonradan bu meseleler tartışılır olduktan sonra gördük ki Ermenilere Ermenice konuşmamaları için ne kadar baskı yapılmışsa en az o kadar baskı da Çerkezlere Çerkezce konuşmamaları için veya Lazcala, Lazlara Lazca konuşmamaları için hem Şindilere hem Şince konuşmamaları için yapılmış. Politik bir duruş bu. Bunun da bizim dilimizden uzaklaşmamıza, dilimizi kullanmamamıza yol açan etkileri olduğunu düşünüyorum. Yani sen demin dedin ki Ermenice'nin e, insanların kariyerinde bir anlamı olmayabilir. Ya da en azından algı buydu. Röportajında bunun tersini söylüyorsun çünkü. Hı hı. Ermenice bilmek baştan bir zenginliktir. Artı bir puandır. Üniversiteye girerken. Ama pek çok insan bunun tam tersini düşündü. Belki ekstrem bir örnek olacak ama ben bir örnek biliyorum. Ermenice konuşan bir anne baba biliyorum. Bir çocukları oluyor. Çocuklar olduktan sonra karı koca bir karar alıyorlar. Diyorlar ki biz artık evde Ermenice konuşmayalım ki çocuğumuz Ermenice öğrenmesin. Yarın öbür gün Türkçe konuşurken aksanlı konuşmasın. Ermeni gibi konuşmasın. Bunu söyledikleri çocuk tam da istedikleri gibi oldu. Ermenice bilmeden büyüdü. Ermenice bilmeden liseyi bitirdi, üniversiteyi bitirdi. Sonra öyle bir bilince geldi ki bu çocuk bir iş buldu çalışıyordu ve çalıştığı yerden aldığı paranın bir kısmını özel Ermenice dersi öğrenmeye has ediyordu. Yani bu da hayatın bir tuhaf cilvesi. Anne babanın kaygısına bak. Yani bir gün çocuğumuz büyüdüğünde konuşurken Türkçeyi Ermeni aksanıyla konuşmasın. Ermeni gibi konuşmasın. Bizim aksanımızda ne var bilmiyorum. Yani biz Türkçe konuşurken... Ne kadar aksanımız var ama olsa ne sakıncası var. Bu, da bir Bu bir çok e, sorgulanabilecek bir şey ama bir sürü insan bütün bunlardan uzak olmayı daha elverişli e, düşündü muhtemelen. Sizin dediklerinizi ek olarak şunu demek istiyorum. Ee, hani Doğru birçok yerel dil baskı gördüğü, birçok büyük kültüre sahip olan diller e, belki de yok olmaya yüz tut. Yüz, yüz tut. Yüz tuttu. Artık, artık o dil, dillerle üretim yapılmamaya başlandı. Fakat diğer yandan hani bu Cumhuriyet döneminde yapılan politikalar aynı zamanda Osmanlıcaya karşıydı. Hani bu alfabenin değişmesi aynı zamanda 1920'lerden önce aslında nasıl bir toplum olduğumuzu ıı, Türklerin dahi ...hani kendileri Türk olarak görenlerin dahi e, anlayamayacakları bir şekilde tanzim edildi her şey. Ve aslında Ermenice'yi bugün bilmek... ...hani birçok Türk arkadaşımız e, hani git yüz yıl öncesinin gazetesini oku da öğren diyemiyoruz kendilerine. Fakat bugün herhangi e, hani ilkokula giden bir çocuk bile bugün yüz yıl önceki Ermenice basının okuyup... E, ...hani e, ve o tarih bilincini de edindikten sonra aslında yüz yıl önce nasıl bir toplum olduğumuzu görebilir... Aslında Ermenice o e, milliyetçi politikaların e, ördüğü duvarın üstünde açılmış bir gedik gibi, bir, e, di, bir e, ayna gibi aslında, bir delik gibi ve biz o yüzyıl... Öncesinin 120 yıl öncesinin hatta 200 yıl öncesine kadar gidip basını okuyabilme imkanımız var. Ve ben o yüzden demiştim ki yani bugün Ermenice diline hakim olan herhangi bir biri. Bu yani Ermeni olur ya da farklı bir milletten olur. Bugün aslında tarihi edebiyatı direkt okuyabilme öğrenebilme Türk tarihine Osmanlı tarihine Türkiye topraklarının tarihine ışık. ...verme imkanı da sahip... ...bugün ve bu çok güzel bir şey... ...mesela ben birçok insanla beraber... ...çalışıyorum... ...mesela biri vardı... ...Edirne tarihi hakkında... Araş, ...araştırma yap, yapıyordu... ...fakat bir yerden... ...Edirne'nin... ...Edirne, Edirne er, er, er, Ermenilerinin... ...tarihi hakkında... ...bir kitap geçmiş eline... ...ve biz bunu okuduk kendisiyle... ...hani kendisi de zaten Ermenice öğrendi... ...daha sonra... ...ya da ne, ne bileyim 19. yüzyılda e, Doğu doğu illerinde olan bir kıtlık var. Ve o kıtlık hakkında er, er, Ermenilerin de kurduğu bir komisyon var. Ve bu komisyonun raporu çok önemlidir. E, ve bu komisyon raporunu da Ermenice okudu. Hani Ermenice kaynakları okumamız açısından da bugün sadece er, er, Ermeniler değil er, Ermenilerden çok... Diğer insanların da çok büyük bir ilgisi var ve ben o yüzden demişim ki yani ermeyince bil, bil, bil, bilmek bugün aslında bir meslek edinmek için akademiden çok büyük imkanlar sunabilir bize. Doğrusun ve Türkiye bugün 80 milyona yaklaşıyor 78 küsür milyon bir nüfus açıklandı geçenlerde artık sayım yapılmıyor istatistiklerle açıklıyorlar bunları. Ee, ve Türkiye'de halen bir Ermeni Didi ve Edebiyatı Fakültesi yok. Fakültede böyle bir bölüm yok. Ee, buna karşılık Ermenistan'da Türkoloji uzun çok uzun yıllardan evet. beri köklü bir gelenektir Ermenistan. Yerevan Devlet Üniversitesi bünyesinde ee, mütemadiyen mezunlar vermektedir. Ee, bugüne kadar da Sovyetler'de vardı bu gelenek. Doğu Dilleri Enstitüsü başlığı altında Türkoloji e, çok yaygın bir şeydi bugün Cumhuriyet döneminde yani yeni bağımsız devlet döneminde de e, daha da yükselen bir ilgiyle bu okul faaliyetini gösteriyor. Gerçi o okulun eski hali için eleştirel bir sürü şey söylemek mümkün. E, oldukça geriden takip ediyorlardı edebiyatı. Güncel edebiyata Hı -hı. nüfuz edemiyorlardı. Şimdiki e, okul güncel edebiyata da nüfuz edebiliyor. Mesela Orhan Pamuk'un her bir kitabı çok erken bir dönemde artık Ermenice'ye tercüme tercüm ediyor. Sadece Ahmet Orhan Ümit. Pamuk da değil Ahmet Ümit hı hı. yani çağdaş e, Türkiye yazarları, Türkçe yazan yazarlar Ermenice'ye e, çabucak tercüme edebiliyorlar. Ne yazık ki çok daha büyük bir nüfus potansiyeline sahip olduğu halde Türkiye'de buna karşılık bir ilgi göremiyoruz. Biz Aslında bunu, burada daha çok bir ilginin olması lazımdı. Yani özellikle senin söylediğin üzücü. örneklemeler üzerinden yani tarihi okumak için hı hı. Ermenice burada çok önemli bir anahtar. Tabii. Eğer birinci anahtar Osmanlıca ise hemen ikinci anahtarda da Ermenicedir. Hı hı. Nitekim tarih çalışanlar arasında Ermenice'ye ilginin yüksek olduğunu da ben gözlemliyorum. Hı, evet. Evet. Tanıdığım tarihçiler, tarih araştırmaları, hı hı. tarih çalışan akademisyenler var. Ermenice öğrenen Doğru. özel derslerle şunla bununla Ermenice hatmeden e, tarih akademisyenleri e, var artık Türkiye'de. Ama henüz devletin ve akademinin zihniyetinde Buyur. o noktaya gelemedik. Evet. Geleceğiz diyeceğiz. Yani, Şartlar oraya doğru götürüyor yani buna ne kadar e, karşı durdurulur aklın yolu orayı ima ediyor çünkü. Tabii siz mesela bugün bir Kayseri'nin tarihini yazarken ya da Antep'in tarihiyle ilgilenirken ya da ne bileyim Ankara'nın iz İzmir'in ve siz Ermenice bil, bilmiyorsanız bu tarihiniz yaz yaz yaz yazdığınız şeyler muhakkak eksiktir. Bu konuştuğumuz konu bütünüyle politik bir konu. Bilmiyoruz çünkü bilinmemesi isteniyor. Öyle bir tarih kurgusu yaratmak istiyoruz ki Antep ve Ermeniler arasında bir bağlantı olmasın. Hı hı. İzmir ve Rumlar arasında bir bağlantı olmasın. E bu kadar anormal bir şey olamaz. Hı hı. Van diyeceksin ama Ermeni demeyeceksin. Antep diyeceksin ama Ermeni demeyeceksin veya İzmir diyeceksin, Konya diyeceksin ve Rum demeyeceksin, Karaman diyeceksin ve Rum demeyeceksin. Böyle bir tuhaflık olamaz ama Türkiye'nin e, devlet politikası buna yönelik çalıştı. Evet maalesef. Bugün İzmir'deki herhangi bir Türkiye işte e, İzmir'in Yunan geçmişini sorarsan söyleyebileceği çok az şey vardır. Ya da belki de hiçbir şey yoktur. Yunan sadece işgal eden bir ordu diye tanımlayacaktır. Hı hı. İşte 950'de de biz onları denize döktük oldu bitti. İşgale gelmişlerdi gönderdik. Hı hı. E baba İzmir kimin şehridir? E bizim şehrimizdir. Ama bir şehri işgal etmek bizim olmasına yetmiyor. O şehrin arka planında bir hikayesi var, bir kuruluşu var. Hı hı. Tarihte görüldüğü andan beri orada yaşayan bir insanlar var. Onların bir akrabalığı var. Hı hı. Bugün belki Ligyalılar yok, Ligyalılar, Frigyalılar yok ama yani sen de 1071 yılında Malazgirt'ten geldin. Doğru. <gülüyor> doğru, Tabii. 1071 Tabii. diye de çok somut bir tarih var. Hı hı. O somut tarihte her şeyi sadece kendinle açıklamaya kalktığında Antep Türk ve Müslüman şehridir. Ve, peki evet olsun. Tamam öyle anladık. Vali'yi sen Ankara'dan gönderdin. Peki biliyoruz da bu taşları bir soralım bakalım. Bu taşlar hı hı. neyin nesi? Tabii. Aslında burada sizin dediğiniz çok doğru. Bütün bu dil Olgusu aslında politik bir, politik bir Duruş da aynı zamanda ve bugün Hani insanların e, Ana dillerini konuşmaları Politik bir e, duruş Sergilemekle eşit Bir e, direniş göstermekle eşit Hani siz bu kadar baskı yap, Yaparsanız dilimi konuşmama Engel olursanız ben bunu Size inat konuşurum Evet bir Kültürümü Yaşarım her şeye rağmen Hani Ermenilerde bu Belki çok görünmüyor fakat e, bunu yapan insanlar var. Hani ben her şeye inat, yok olmaya inat, kendi dilimi konuşacağım. Ve hani bugün kurtuluş sokaklarında olsun, e, gezi direnişi zamanında da gördük, e, kamparmende de gördük. E, gençler, belki büyükler de e, pankartlarını, duvar yazı yazılarını Ermenice ile yazdılar. Ve bu çok güzel bir şeydi. Hani belki onu kimse anlamadı. Fakat onun Ermenice olduğu fikri insanların kafasında e, yer etti. E, aramızda Ermeniler de var dediler. E, er, er, er, er, Ermenicenin aslında kendi zenginlikleri de olduğunu anladılar. Hani bu sadece Ermenilerin zenginliği değil. E, aslında Türkiye'nin de bir zenginliği ve keşke... Benim içimden çok geçiyor. Keşke bugün... Ee, milliyetçi politikalar e, sürülmeseydi ve Ermenice'ye sahip çıkan devletlerin arasında Türkiye'de ol, ol, olsaydı. Hani sadece Ermenistan değil aynı zamanda bu toprakların dili olması sebebiyle Türkiye'de bu benim resmi dilimdir deyip bu dile sahip çık, çıksaydı. Yapılan çalışmaları finanse et, et, etseydi fakat maalesef e, bunlar e, güzel hayaller olarak kaldılar. Ee, bu e, saptamayı yaptığında belki mesela biraz önce e, onu da andık Zazaca da çünkü kaybolmaya Hı -hı. yüz tutan dillerden Zazacanın bir Ermenistan'ı da yok. Zazistan'ı yok yani. Evet. Zazacanın yaşayabileceği dolayısıyla bütünüyle Türkiye'nin sorumluluğunda. Hı -hı. Bütünüyle Türkiye'nin zenginliği ve kaybolursa Türkiye Türkçe eee Zarar görecek ama bunu böyle görebilmek için başka türlü bir akıl gerekiyor. Milliyetçiliği aşmış bir akıl gerekiyor. Bugün trajik bir şey. Türk, e, Türkiye'de e, mezara gömülen bir dildir Ubuhça. Ubuhça Çerkezce, Çerkez boylarından bir grubun kullandığı bir dildi. Ve göz göre göre son temsilcisi ölünce konuşabilen son kişi ölünce e, Ubuhça da tarihe karıştı. Bir ülkenin koskoca bir coğrafyanın diller mezarlığı olması iyi bir şey mi? Yoksa dillerin yeşerdiği, dillerin yaşarması için çabaların sarf edildiği, devlet kaynaklarının seferber edildiği bir ülke mi olmak daha güzel bir şey? Bunun cevabı Türkiye'de zor çünkü Türkiye'de tuhaf bir algı var. Herkes kendi dilini konuşursa bölünürüz diyorlar. <gülüyor> yani böyle bir paranoyayla nasıl dil bulunur? Evet yani imkansız tabii. Değil mi? Çok enteresan bir şey anlatacağım. Bir e, kafede oturmuş Ermenince konuşuyorduk bir arkadaşımla. Yanımızda bir e, Ham Hamfendi vardı. Nece konuşuyorsunuz? İşte Ermenince konuşuyoruz vesaire vesaire. Ne kadar güzel. İşte ne iş yapıyorsunuza geldi. İşte yani ben de bir gazetede çalış çalışıyorum. Jamanak Gazetesi'ndeyim. Peki işte Ermenice yazdığımı da söyledim. Biri niye Ermenice yaz, yazıyorsun? Türk Türkçe yaz, yazmalısın. Burası Türkiye değil mi? Hani bu zihniyete benim ver, vereceğim bir cevap yok yok yoktu. Zaten hani topu topu 60 bin kalmış bir topluluk ve onun da yüzde onu belki er, er, Ermenice konuşuyor. Ve belki yüzde biri ancak er, Ermenice yazabiliyorken hani bunun hani... Toplumda olan bir insanın niye Türkçe yazmıyorsun demesi bile, hani devletin değil, çok yani üzücüydü benim için. Hani biz aslında bunları bir zenginlik olarak değil, belki gitip gittikten sonra ah vah vah demek yerine aslında bugün bizim insanları teşvik etmemiz lazım. Belki şunu lazım. söylemek lazım, demek lazım ki, e, kuzenim de Almanya'da Türkçe bir gazetede çalışıyor. Bir Alman da aynısını sormuş. <gülüyor> niye Türkçe yazıyorsun, burası Almanya değil mi değil diye sormuşum. <gülüyor> Hiç bu empatiyi yapamıyoruz. Doğru. Bizim Almanya'da Türkçe yazma hakkımız olmalı ama başkasının Türkiye'de Ermenice veya Rumca yazma hakkı veya Kırkça yazma veya Lazca yazma hakkı olmamalı. Bize tanrısal bir haktır yani bu. Biz nerede olsak Türkçe yazabilmeliyiz, konuşabilmeliyiz. O yüzden... Ee, Ermeniler bu şeyler tartışılırken şimdiki başkanlığa kilitlenmiş anayasa tartışması değil ama yeni bir anayasa yapılacak derken azınlıklar genellikle hep şunu söylüyorlardı. Ya biz başka bir şey istemiyoruz. Siz yurt dışındaki Türkler için ne istiyorsanız aynısını evet. burada bize tanıyın evet. yeter. Evet. Bundan fazla bir şey istemiyoruz. Sen Almanya'daki Türklerin hangi haklara sahip olmasını istiyorsan burada da bize o hakları tanı. Tabi. Bu kadar bize kafi. Tabii. Ama ıı, anlayış o değil yani. Biz gene bir müzik arasına gidelim. Peki. Bir parça dinleyelim gene ki dinleyicilerimizi de çok usandırmayalım. Bakalım şimdi hangi parçayı dinleyeceğiz. Bu kez Makedonca dinleyelim istersen. Çünkü dillere dair çok konuştuk. Farklı dillere dair konuştuk. Ee, böyle olunca... Vaska Iliyeva ve Aleksandr Sarievski More Sokol Pie adlı bir parça. Yugoslavya'nın ve sonraları Makedonya'nın efsanevi iki şarkıcısı Vaska Iliyeva ve Aleksandr Sarievski Balkanlar'da özellikle Bulgaristan'da ve Makedonya'da çok popüler olan bir halk şarkısını yorumluyorlar. Bir doğan Vardar nehrinden su içer. İçeriği buymuş dinleyeceğimiz parçanın More Sokol Piye dinliyoruz. <Gülüyor> Radyo. Radyo Agos. bir Şimdi bir hususa daha değinmek istiyorum. Biraz önce söylediğim bir sözcük bana bunun çağrışımını yaptı. Dedin ki 100 sene önceki gazeteden şu mevzuyu oku dediğimde Türkçe okuyan bir insan bunu aktaramayacak. Evet, bizim dilimizde, Türkçede cumhuriyetle birlikte Milliyetçi ideoloji ile birlikte Arapça ve Fasça köklerden Arınmak gibi bir Yaklaşım Kabul gördü Yeni bir dil oluşturduk Bu sonuçta Bize Tevfik Fikret'i tercümesiz anlayamama Halide doğurdu Edebiyatımızda bir kırılma yarattı Ama bir yandan da Düşünüyorum ki biz Tevfik Fikret'i okuyamazken Yunus Emre'yi okuyabiliyoruz. Yunus Emre ile Tevfik Fikret arasında birkaç asırlık mesafe var. Ee, demek ki Lir'de hakikaten ciddi bir çarpılmalar yaşandı. Bugün Öztürkçe çok tartışılan bir şey, çok eleştirilen bir şey. Yapay bir müdahale olduğu söyleniyor. Aynı şekilde Latin harflerinin kullanılması da tartışılan bir şey. E, toplum nezdinde tartışılan demeyeyim ama e, akademik düzeyde tartışılan bir şey. Buna geçmenin yanlış bir karar olduğunu savlayan birçok akademisyen var. Tabi burada bir de dini sayıklarla de buna karşı çıkanlar var. İşin o tarafını bir yana bırakıyorum. Ama akademik sayıklarla buna karşı çıkanlar var. Ermenice'de de benzer bir kırılma noktası var. Ermenistan'da Sovyet Sosyalist Ermenistan Cumhuriyeti döneminde radikal bir müdahaleyle, Manuk Aperyan'ın müdahalesiyle yeni bir imla sistemine geçiş. Bu bize Batı ve Doğu Ermenicesi arasında daha da açılan bir uçurum olarak tezahür etti. Sonuçta Ermenice bilen birisi Batı ve Ermen Doğu Ermeniceleri arasındaki ...yabancılığı birkaç günde... ...anlaşılabilir, hale getirebilir. Aynen bugün Türkçe konuşan... ...Türkiyeli bir Türk'ün... ...Azerbaycan'a Bakü'ye gidince... ...bir hafta sonra her konuşmayı... ...anlayabileceği veya Bakü'deki bir... ...Azeri'nin İstanbul'a gelince... ...bir hafta sonra her konuşulanı... ...çok rahat anlayabileceği gibi. Batı ve Doğu Ermenicisi arasındaki... ...fark da böyle bir fark. Ama imladaki fark... ...edebiyatı da kırdı... Bugün sistematik olarak Türkiye'de öğretmenler Doğu Ermencesi ile yazılmış bir şeyi öğretmek istemiyorlar. Çocuklar yanlış imladan sakınmak için. Ama bu da taze kanın gelmesine engel oluyor. Bugün Yeşe Çarenç veya Barül Sevak veya Hovannes Şiraz öğretmeden, Tumanyan öğretmeden, Avedig-i Sarıyan öğretmeden hangi edebiyatı anlatacağız? Bedros Turyan'ı Halen çiğneyecek miyiz? Hı, hı. halen mahkum mu olacağız? Bunların hepsi de değildi. Hiç birisini ben söylüyorum. Ama sanki bir kolumuzu kesmiş oluyoruz bu imla meselesinden dolayı. Tabii imla buna? meselesi aslında bir e, her her, her ne kadar da dili reforme edeceğiz diye Yapıldıysa da Sovyetler Birliği zamanında aslında nihai amacının e, Kiril alfabesine geçmek için bir e, zemin oluşturması olduğu bugün zaten arşiv belgeleriyle de kanıtlanıyor. Ve haklısınız e, bu da e, Elbistan'da tartışılır bir e, konudur. Hani acaba e, biz yanlış yaptığımız kesindir artık ve aslında klasik imlamıza dönmemiz gerekiyor diye bir hareket var ee, bu hareket nereye gider çünkü bir kanun değişikliği lazım ve hükümetler hiçbiri buna yanaşmadı ee, okulların durumunu dur, durumu biraz endişeyle karşılanıyor hani insanlar aslında bu bu im, im, imlaya kolaylıkla geçebilecekler mi kabul edebilecekler mi vesaire vesaire ee, ama bunun bence ne kadar engel teşkil ediyor. Bunu sorgulamamız lazım. Çünkü bugün bizim okullarımızda çocukların hatta bazen öğretmenlerin bile doğru imlayla ne kadar doğru imlayı kullanıyoruz? Acaba çocuk Ermenistan imlasını gördüğü zaman bunun yanlış olduğunu, sonradan değiştirilmiş olduğunu ne kadar anlayacak, anlamayacak? Bunları bir kenara bırakıp aslında bizim metne odaklı bir şekilde bu yazarları, şairleri aktarmamız gerekmez mi diye içimden geçiriyorum. Çünkü e, imla tartışmaları Ermeniler arasında aslında Sovyetler Birliği'nin öncesinde de olan bir sorundu. Hani 19. yüzyıl ortalarından e, zaten hani e, imla e, klasik e, dil yapısına uymuyor artık diye e, çok söylenenler oluyordu ve e, Sovyetler Birliği döneminde biraz da Politik e, e, sahiplerde bu yapıldı. Fakat bugün artık bizim imlaya değil de bence hani az önce de dediğimiz gibi çocuk yanlış da olsa Ermenice'yi konuşsun. Hani ben bazen diyorum hani imlayı yanlış da olsa yazın. Ve hani çünkü Gervant Odyan siz de çok iyi birisiniz. Çok e, büyük bir yazar ve çok ünlü bir yazar zamanında da kendisi itiraf ediyor. Ben bile diyor Ermenice'yi doğduğunuz gün yazamıyorum. İmla hatalarıyla yazıyorum Sonuçta imlayı düzeltecek gazetelerde editörler var Redak Redaktörler var Bu onların işi ve bunlar onları yapar Fakat siz çocuğu ya da genci Efendim sen yanlış yazıyorsun hiç yazma diyerek Ya da bu imla hatalı O yüzden bariysa bak okuma çeşenir, hı hı. Okuma demek bence yanlış Biz metne odak odaklanalım Varsın yanlış metin olsun metin yanlış yani imlası yan, yanlış olsun. O tad aldıktan sonra zaten o da gözümüze görünmeyecektir. Hani bunu ben akademik bir tartışma olarak söylemiyorum. Basit insan eğer çaren okumak istiyorsa, öğrenci Çaren okumak is, istemiş, İsaak'ı okumak is, istemiş. Hayır, bunun imlası yanlıştır bizim dememiz lazım. Akademik ortamda tartışırız o başka. Fakat bunun çocuğun önünden al, al, almamız, insanların önünden almamız bence yanlış olur. Ee, şunu söylemediğim, yüzde yüz oranında sana katılıyorum bir Yüzde yüz oranında e, çocukları bundan mahrum bırakmak, edebiyattan dolayısıyla dilden mahrum bırakmak anlamına geliyor. Hakikaten Barış sevak bir dehadır. Çarınç e, bir dehadır. Hovannes Şiraz kendi başına bir dahadır. Ee, bunlar Ermenistan'a gittiğimde mesela ben görüyorum e, çok hoşuma giden bir gelenek olarak insanlar rakı sofrasında bir şönen hı -hı, esnasında hı -hı. keyifleniyorlar. Sesi güzel olan biri çıkıp şiir ee, şarkı söylüyor bir başkası da kalkıyor şiir bir Hovannes Şiraz şiir okuyor. Evet. Bizim burada çok aşina olduğumuz bir şey değil. Değil. Belki o sofralarda biz de şarkı söylemeyi severiz. Ama şiir. Ama okumayız. şiir geleneğimiz yok. Orada çok yaygın bir şiir geleneği Hı -hı. var. Ve o şiirlerin... Hangi şiirleri Hı -hı. okuyorlar diye dikkat ettiğinde görüyorum ki... Bu üç isim her şeyin üstüne çıkıyor. Hı -hı. Çok popüler. Halkın Hı -hı. çok sevdiği. Bir sürü insan ezber bir sürü şiir biliyor bu insanlardan. Ve biz bunu imnası farklı diye mahrum bırakırsak... ...bir kolumuzu kesmiş olmuş... Doğru olur. Sonuçta ben şöyle de bakıyorum hani er, Ermenyce bugün Doğu ve Batı er, er, Ermenycesine sahip edebi dil olarak e, aynı zamanda ikide imla var. Hani bu evet belki bir bölünmedir ama diğer taraftan da bir dil sistemi kendi içinden iki farklı imla, klasik ve modern bir imla çıkarabiliyorsa da bu da o dilin zenginliğidir bence. E, tartışılır ama bu bir, bu da bir zenginliktir bence. evet bu da bir zenginliktir ama emin olabilirsin sen de ben de emin olabiliriz ki birçok insan bizimle bu konuda hem fikir olmayacaktır. Hemfikir değil, tabii. Çok radikal e, muhalifleri var. E, her iki eee Kampında hı hı. Ee, Süremizi hemen hemen tamamladık ee, Programımızı bitirmek zorundayız Teşekkür ee, ediyorum bu fırsatı sunduğunuz ben için Ben teşekkür ediyorum Devleti geldiğin için, için. Sağ olun. Ve biz gene geleneğe bağlı kalalım Müzikle bitirelim programımızı ee, Bu kez Sevgili Altuğu Yılmaz Bizim için Glahov Zaharov adlı bir sanatçıdan Vera Sirtu Noriz Adlı bir parçayı e, Seçmiş Yeniden Geri Dön Kafkasya'nın aşıklık geleneklerinin 20. yüzyıldaki en özgün temsilcilerinden biri olan Gülakho Zakharov, e, parantez içinde Zakaryan diye de belirtmiş, Tiflis'te doğdu 1905 yılında. Bölgenin Ermeni ve Gürcü müzik gelenekleri içinde yetişti. Özellikle Sayatnova'nın Gürcüce ve Ermenice eserlerine getirdiği yorumlarla tanındı. Dinleyeceğimiz kayıt 1940'lı yıllardan şarkının sözleri, Yergin Nail adlı şiir kitabıyla tanınan Cavaklı şair Vahan Deryan'a ezgisi ise Ünlü Duduk icracısı Vacehov ait. Dinliyoruz. <Gülüyor> dan saçları Dört sırrın zımmet Kesama samu sirdas <laughs> miske Kendine cezbet A artık <Sessizlik> Kesir aban da Bakti tamam. gain sir ma I'm going the